Saat suresi Mekke'de indirilmiş olup seksen sekiz ayettir Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Sawt. Bu şanlı şerefli Kur'an hakkı için. Bennallizî menkefû fî bu Kur'an'ı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 Onlardan önce nice nesilleri silip süpürdük. O zaman ne çığlıklar, ne feryatlar kopardılar. Ama kurtuluş zamanı çoktan geçmişti. <gülüyor> işlerinden kendilerini uyarıp irşad edecek birinin gelmesinden her nedense şaşırdılar ve o kafirler bu bir sihirbaz, bir yalancı. Acar. İşte tutmuş, bunca ilahı, bir tek ilah yapmış. Bu gerçekten şaşılacak, çok tuhaf bir şey, dediler. <gülüyor>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 Biz bu kadar eşraf dururken, kitap gönderilecek bir o mu kalmış? Hayır hayır, onlar benim buyruklarım hakkında tam bir şüphe içindedirler. Doğrusu onlar, azabımı henüz takmadılar. <gülüyor> Mutlak galip, her nimeti ve özellikle peygamberliği dilediğine ihsan eden Rabbinin rahmet hazineleri yoksa onların mı yanında? <gülüyor>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 Yapmaları şöyle dursun: Onlar bir takım döküntü bölüklerden oluşup, buracıkta bozguna vuratılacak, başı bozuk bir ordu. <gülüyor> Onlardan önce Nuh at toplumları ve ordular sahibi Firavun toplumu da peygamberleri yalancı saydılar. <gülüyor> Semut ve Lut toplumları, ey de öyle yaptılar. İşte bunlar peygamberlere karşı toplanan hiziplerdi. <gülüyor> Bunların her biri. Peygamberlere yalancı demiş ve cezalarını hak etmişlerdi. <Sessizlik>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 derlerse desinler, sen sabret. Ve güçlü kuvvetli bir kulumuz olan Davud'u hatırlar. Çünkü o daima Allah'a yönelirdi. İnnâ <gülüyor> teqhavne-i Biz sabah akşam kendisiyle zikir ve ibadet etmeleri için dağları <Sessizlik> toplu haldeki kuşları onun hizmetine vermiştik.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 Ma'bed'in duvarına tırmanıp. İdda olu Allah lan ''Hum Davud'un yanına birden girince o onlardan ürktü. Onlar da Korkma dediler. Biz sadece birbirimize hakkı geçen iki davalıyız. Senden dileğiniz, aramızda adaletle hükmet, haktan uzaklaşma ve bize tam doğruyu göster. İlla <Gülüyor>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 de ondan bunu affettik muhakkak ki onun bize yakınlığı ve güzel bir akıbeti vardır <Gülüyor>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 Göğü, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları gayesiz, boşuna yaratmadık. Bu sadece kafirlerin bir zanlı ve iddiasıdır. Artık o ateşten vay halini o kafirlerin. <gülüyor>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 Biz sana feyizli ve bereketli bir kitap indirdik ki insanlar onun ayetlerini iyice düşünsünler ve aklı yerinde olanlar ders ve ibret alsınlar. <Sessizlik>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 şuğu zamansa süratli safkan koşu atları gösterilmişti <Gülüyor> Onlarla ilgilenip, ben Rabbimi hatırlattıkları için güzel şeyleri severim dedi. Ve onlar gözden kayboluncaya dek onları seyredip durdu. Utdu! Sonra onları tekrar bana getirin deyip bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. <gülüyor> Biz, Süleyman'ı denemeye tabi tuttuk ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık. Sonra o, Allah'a sığınıp tekrar tahtına döndü. <gülüyor>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 Biz rüzgarı onun emrine verdik. Rüzgar onun emriyle istediği yere tatlı tatlı eserdi. Bina yapan, dalgıçlık yapan her şeytanı Hukukalarla bağlı olan başkalarını da onun hizmetine verdik. <Sessizlik> Buyurduk Süleyman, işte bu sana ihsanımızdır.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 Oğlumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, Ya Rabbi, şeytan bana bir yorgunluk ve işkence dokundurdu, diye yalvarmıştı. Korkut ayağını yere vur dedik işte sana kullanıp yıkanacağın ve içeceğin soğuk bir su <gülüyor> bizden bir rahmet ve sağduyu sahiplerine bir ibret olmak üzere ona ailesini çevresini ve onların bir mislini lütfettik. <gülüyor>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 Ey Resulüm! Kuvvetli ve basiretli olan o zatları, kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u <gülüyor> Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kişiler kıldık. Üstelik onlar bizim yanımızda seçkin, ...ve hayırlı zatlardı. İsmail, Elyasa ve Zülküfli de hatırla. Onların hepsi hayırlı insanlardır. İşte bu bir zikirdir. Bir hatırlatmadır. Şüphesiz, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir akibet vardır. O güzel yer, kapıları yalnız kendilerine açılmış olan adın cennetleridir. Onlar orada kanepelere dayanarak birçok meyveler ve içecekler isterler. Onların beraberinde gözleri kocalarından başkasını görmeyen, yumuşak bakışlı, aynı yaşta güzeller vardır. <gülüyor>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 Sonra hep birden dua edip derler ki, Yâram bena, Kim bunları önümüze yığdıysa, Sen onun azabını kat kat arttır. <gülüyor> azgınlar neden acaba derler dünyada kendilerine değersiz saydığımız bir fakim adamları burada görmüyoruz <gülüyor>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 Ben sadece uyaran bir peygamberim. Şu kesin bir gerçektir ki tek hakim olan Allah'tan başka ilah yoktur. <gülüyor> göklerin yerin ve ikisinin arasındaki varlıkların rabbidir mutlak galiptir çok mağfiret edendir <gülüyor> De ki, bu kuran pek mühim bir mesajdır <gülüyor> ama siz ona sırtınızı dönüyorsunuz. <gülüyor> Mele-i sakinleri tartışırlarken, kendi aralarında neler konuştuklarına dair bilgim yoktur. Şu var ki, bana sadece açıkça uyarmak için gönderilen bir elçi olduğum vahyolunuyor. Bir vakit Rabbin meleklere, ben dedi, çamurdan bir beşer yaratacağım. Onu iyice biçimlendirip, ona ruhumdan üfleyince hep birden ona secde ediniz. <gülüyor> Meleklerin hepsi secde ettiler. <gülüyor> Lakin, i̇blis secde etmedi. O kibirlendi ve kafirlerden oldu. Kaleye <gülüyor> buyurdu. İblis, benim ellerimle yarattığım mahlukuma neden sevde etmedin? Gururlandın mı? Yoksa kendini çok yükseklerde mi görüyorsun? <gülüyor> İblis, ben ondan üstünüm. Çünkü beni ateşten, onu ise topraktan yarattın. dedi. Allah, defol oradan. Sen artık kovulmuş birisin. Lanetim de hesap gününe kadar senin üstündedir dedi.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 Sen belirli bir vakte kadar izinlisin. İblis, öyleyse dedi, senin izzetine yemin ederim ki, ben de onların hepsini şaşırtacağım kamilul Ancak senin ihlasa erdirdiğin kullar bundan müstesnadır. <gülüyor> Allah buyurdu. İşte bu doğru. Ben de şu hakikati söyleyeyim ki... La <Sessizlik> gel. cehennemi gerek senin cinsinden gerek insanlardan sana uyanlarla dolduracağım